Mabetlerin büyülü dünyası veya mabet medeniyeti. Bizim medeniyetimizin en önemli buğdunu mabet kültürümüz teşkil eder. Bizde mabetler bütün çevre ve müştemilatıyla tamamen kendi medeniyet ve kendi kültürümüzün ürünüdür. Bu mabetler o kadar ruh ve mana köklerimizle irtibatlı... Onların gölgesinde hayat o kadar bize ait ve o denli sıcaktır ki şehirlerimize, şehirlerimizde belli semtlere hatta köylere ve kentlere birer ufuk teşkil eden bu mabetler bulundukları yerlerin sakinleri için birer ana kucağı kadar şefkatli ve birer yuva kadar da sıcaktırlar. Dört bir yandan gelip mabede dayanan yollarda müminler, günde birkaç defa adeta havası yaşar ve Allah'a ulaşıyor olmanın neşbesini duyarlar. Bizler nerede olursak olalım, hemen her zaman mabetlerin gönüllerimize boşalttığı ruh ve manayı, tabi bir ihtiyaç çerçevesinde su gibi, hava gibi yudumlar tenefüs eder ve bu iklimden yükselen her ses ve sözü büyülü bir şiir gibi dinleriz. Anadolu belli bir dönemde onun bu husustaki ihtişamı muvakkat bir küsufla kararmış olsa da, ondaki mabetler ve bu mabetlerin müştemilatı, kendi aralarındaki manevi bir rabıta ve değişik sırlı alakalarla tek bir mabed gibidir. Bu büyük mabedin, teessüs gayesine bağlı kendine göre hizmetlileri, ihtiyar heyetleri ve müdavim cemaatleriyle Allah rızası çizgisinde ve hedef birliği görüngesinde öyle sağlam bir duruşları ve öylesine inandırıcı bir mahiyetleri vardır ki, bunlar Çevrelerindeki medreseler, haneler, misafirhaneler, hatta bazıları itibariyle tekkeler, zabiyeler, şifahaneler, hamamlar ve kervansaraylar gibi tamamlayıcı müştemilatlarıyla bir bütündürler. Onları bu mülahazayla temaşa eden kimse her şeyi tas tamam düzgün bir insan çehresiyle karşılaşmış gibi olur ondan ruhuna akseden çok farklı ima ve işaretlerle ürperir ve o iklime açık durabildiği ölçüde ondan sımsıcak hoşamediler aldığı hissine kapılır. Evet, mabuda açık gönüller için birer iman ve İslam atlası gibi duran bu mabetlerin hariminde her zaman aşk şevkin, ümit ve emniyetin en büyüleyici şiirleri duyulur, en nefis besteleri işitilir. Bu mabetler dünyasında, doğudan batıya doğru gidildikçe, günün hemen her saatinde insan, göklerin nura gark olduğunu, arzdan semaya, kelime-i tayyibelerin yükseldiğini, yerlerin semavileştiğini, ve göklerin renk ve desen olarak bütün derinlikleriyle arza aksettiğini görüyor gibi olur ve raşelerle yerinde kala kalır. Evet, her an ayrı bir arz dairesinde gök nura gark olur, nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revân Muhammed'i, Erbah cümleten görür Allahu u Ekber'i. Akseyleyince arşa Muhammed'i. Hakikati tüllenir. Ve bütün gönüllere dalga dalga ibadet duygusu, şefaat hissi, rahmet esintisi yayılır. Mabetler kurtuluş gayeleri çizgisinde heyetleri, şekilleri, kubbeleri, minareleri, ve halimindeki müminlerin aşk-ı heyecanları temkin ve ciddiyetleriyle hep yukarılara işaret eder, ötelerin iz düşümü gibi görünür ve adeta öteleri gösterirler. Pencerelerden dışarıya akseden aydınlıktan, gökyüzündeki yıldızlarla iç içe girmişçesine sürekli bizlere göz kırpan mahyalara kadar her şey, ukbanın menfezlerinden sızıp, bizi saran bir büyü gibi kendine bağlar ve bize tasavvurlarımızı aşkın neler ve neler fısıldar. Biz her zaman onların çehrelerinde ebediyet aleminin güzelliklerini, kalbi ve ruhi hayat ufkunun aydınlığını, şanlı geçmişimizin renk ve desenini görüyor gibi olur, Oralardan yükselen ses ve sözler içinde hakka çağıran kelimelerin büyüsünü duyar, uzak ve yakın geleceğimizle alakalı beklentilerimiz adına yanıltmayan sinyaller alırız. İşte bu ölçüdeki zengin ufku itibariyle bütün muhabbetler, bir eğitim müessesesi, bir riyazet ocağı, his dünyamızda öteleri duyma hesabına birer tarassut ve tecessüs rasathanesi, ve değişik kulluk çeşitleriyle hakka yükselme rampaları gibidirler. Günde birkaç kez bu rampalara uğrayanların ve onların hususi varidatıyla kendilerini yenileyenlerin yolda kalmaları, onlara tavır alanların da hakka varmaları söz konusu olmasa gerek. Ruh dünyamızın aynaları sayılan mabetler, kuruluşlarına esas teşkil eden fonksiyonlarını eda ettikleri imanlı gönüllerin uhrevilik teneffüs etmek üzere günde birkaç kez koşup onlara sığındığı sabah akşam minarelerde ruhu revanı ı Muhammedinin şehbar aktığı şadırvanların başında abdest alanların iç çekişlerinin su çaltılarına karışıp Allah'a yükseldiği Güvercinlerin kanat sesleriyle mümin sinelerden yükselen iniltilerin birer koro teşkil edip revaklarda yankılandığı, Gönüllerin o mübarek hazirelerde her gün Kur'an ve ilahilerle banyo yapmaya devam ettiği, Gözyaşlarının musluklardan akan sularla yarışlar yaşadığı, alınların secdeye teşne bulunup, ruhların secde gölgesinde serinlediği sürece, bu mabetler medeniyeti, insanlık aleminin tıpkı bir metaf gibi ziyaretgahı olmaya devam edecektir. Bizim medeniyetimizin sikkesi ve mührü sayılan bu mabetler, şuradan buradan alınmış herhangi bir hendesi şablon ve plana değil de, Şüairi ilan esprisine bağlı engin uhrevi buutlu bizlere öteleri rasat etme imkanını veren bir blokaja oturtulmuş gibidirler. Onların çehrelerine dikkatle bakıldığında bu çehrelerde engin ruh zenginliğimizi bu bu sonsuzluk duygularımızı mücerredin çerçevesinde İman esaslarına ait tasavvurlarımızı İslam şairinin renkli çizgilerini kendi yolumuzda sevinç ve kederlerimizi aksettiren işaretleri ümitlerimizden fışkıran ışıkları zaferlerimizden taşan renkleri hamaset destanlarımızdan en canlı motifleri kendi romantizmimizden aşk u temaşa edebiliriz. Keza bu mabetlerin çehrelerinde büyük niyetlerin nurlarını, yürekten nezirlerin televvünlerini, ana babaya armağan edilmiş olmanın saygısını, evlat hatırasına inşa edilişin şefkatini, bir hasret ve bir hicrana karşı teselli olmanın izlerini, hatalara kefaret duygusunun solgun renklerini Değişik mazhariyetlere ait şükranın parıltılarını görmek de mümkündür. Evet, bir uçtan bir uca bu mabetler medeniyetine ne zaman temaşa ve dinlemeye koyulsak, az önce söz konusu edilen hususlardan hiç olmazsa birkaçıyla karşılaşır ve bu hak evlerini bizden biri gibi buluruz. Biz öyle buluruz. Onlar da karşılaştığımız her yerde bizim üzerimizde adeta birer canlı hissi uyarır ve hayallerimize heykellerinin arkasındaki ruh ve manayı aksettirirler. Bu mabetler zinciri içinde hükümdarlık remzi olarak koca koca tepeleri hatırlatan pek muhteşemleri olduğu gibi, sıradan insanlara işaret eden orta büsattekileri, ...ve ince, zarif halleriyle çocuklar ya da gençler için yapılmış gibi görünenleri de vardır. Ne var ki en büyük ve muhteşeminden, en küçük ve en mütevazığına kadar, hemen hepsi... ...aynı ruh, aynı mana ve aynı iç muhtebaya bağlılık açısından adeta bir bütünün parçaları gibidirler. Onlar bize hep aynı şeyleri hırıldanır aynı hususlara göndermelerde bulunur ve aynı meseleleri hatırlatırlar. Biz de dillerinden anlayabildiğimiz ölçüde onları birer musiki gibi dinler, ifade ettikleri manaları paylaşır ve onların hariminde bulunduğumuz sırlı zaman içinde bizimle beraber Hazreti Kaviyul Hacat'a el kaldırıp yalvardıklarını duyar gibi oluruz. Bu mabedlerden kimileri otağını herkes tarafından görülebilen yüksek bir tepeye kurmuş. Muhteşem ve fevkalade görünümü ile içlerimize haşyet salan manzarasının yanında hayallerimizde dünya ve ahiretin birleşik noktasında duruyor olma hissini uyararak arzularımızı, ihtiyaçlarımızı, dağ sıralarımızı harekete geçirip bizi bulunduğumuz zaman ötesine çağırır ve bize kendi iç sırlarından neler ve neler duyururlar. Kimileri ince, zarif, yumuşak ve annelerimizin kucağı kadar sıcak iklimleriyle bizlere bağırlarını açmış gibi durur ve ezan çağrısına ihtiyaç bırakmayacak şekilde Gönüllerimizi ezeli şefkatin nameleriyle kendilerine çağırırlar. Kimileri postunu düzlüğe sermiş, Herkese açık ve günün her saatinde semtine uğrayanlara, Hoş âmedîleriyle elleri göğsünde eyvallah diyen bir dervişe. Kimileri ilim ve araştırmaya açık ufukları, Herkese tesir edecek şekilde vakur duruşlarıyla bir müderriset. Kimileri de halkvari eda ve halleriyle hemen her yerde karşılaşacağımız bizim insanımıza benzerler. Her biri kendi çapında Sidretül Münteha'nın birer gölgesi gibi duran bu kutsi mekanlar neye benzerlerse benzesinler. Bunların hepsi de bizim ülkemizin özünden, usaresinden, ruhundan manasından süzülüp çıkmış gibi bir edaya sahiptirler. Ve bizim mana köklerimizle, iç muhtevamızla o kadar uyum içindedirler ki, onlarla ne zaman karşılaşsak, his, idrak ve şuur altı müktesebatımızdan bir kesitle karşılaşmış gibi oluruz. Bu mabetler aynı zamanda inşa edildikleri yerler itibariyle de, Sırlı bir kısım hususiyetleri haizdirler. Onların o mehabetli ve ledünni görünüşlerinin yanında incelik, güzellik, zarafet, ihtiyaç ve estetik gibi yanları itibariyle de öyle fevkalade ve mükemmel halleri vardır ki eğer sağlarına sollarına münasebetsizce yerleştirdiğimiz o hoyrat beton yığınlarını görmez ya da yok farz edersek Onları bulundukları mekanlarla uyum içinde en enfes birer sanat harikası olarak bulur ve büyüleniriz. Evet, insan pek çoğu itibariyle bu sihirli mekanlara doğru yürürken kendini bir zirveye doğru yükseliyor gibi hisseder. Ve mabette hakikisine ulaşacağı bir terakkinin ilk basamaklarında bulunduğunu sanır. Bilhassa mabede bağlı eskiden kalma nazım planların korunduğu yerlerde insan yol boyu mabed hedefli cadde ve sokaklarla pek çok mescit mücaviri evlerin önünden geçerken hep Allah'a yürüyor gibi Allah evine yürür. Yürüdükçe içi açılır. Her adımda yeni bir inşirah duyar. Bazen uzun bazen de kısa ona götüren bütün yolları, Duygularında, Düşüncelerinde mabedeştirerek, Her şeyi, Zati kıymetlerinin, Çok çok üstünde değerlere ulaştırır. Geçtiği mahalleleri, Yürüdüğü sokakları, Uğradığı bina önlerini, Gölgesine sığındığı duvarları, Tıpkı tanıdığı insanların yüzleri gibi görür. Görür, ve adeta onlardan selam alır, onlara selam verir. Hepsinden yakınlık duyar, hepsine yakınlığını duyurur. Önünden geçtiği pencereler, ışıl ışıl gülücüklerle ona hoşamediği de bulunur. uğradığı her yer ve birbirinden ayrı sayılan her mesafe şuurlu birer varlık, hatta bir yol arkadaşı gibi ona refakat eder. Sonra da onu başka refiklere bırakıyor gibi el sallar ve ayrılır. Gelip mabedin revaklarına veya mabedi çevreleyen bahçeye ulaştığımda da, şadırvan kurnalarından boşalıp dört bir yanda yankılanan su çağaltısı, kanat sesi, ağaç hışırtısı, kuş cıvıltısı ve abdest alanların iç çekişlerinden hasıl olan koro şeklindeki bir hoşamedi ile karşılaşır. Her şeyi, her sesi, her nameyi, her güzelliği bir kevser gibi yudumlar. Ve harem dairesine yürüyormuşçasına kapalı ve olabildiğine mahrem bir kısım hislerle kendisiyle öteler arasında gelir gider. Sonra da tamamıyla ebedi mihrabına kilitlenir ve sadece onu sayıklar. Artık ne altısı, ne kanat sesi, ne ağaç hışırtısı, ne de kuş cıvıltısı, tekbirlerle gönlüne akan manaları duyar ve ürperir. Tehlillerle nefes alır, verir ve soluklanır. Tesbihlerle dolar boşalır. Her seste, her sözde onu duymaya çalışır. Evet, namaz yolcusu gidip bu noktaya ulaşınca, artık bütün bütün bulunduğu mekanın havasıyla mest olur ve tasavvurları aşkın lahuti bir lezzetle kendini iştiak ve temkinin gelgitlerine salar ki, bir manada haremgah-ı ilahi de sayılan fiziki bu son durak, duyup hissedenler için canlı cansız aksesuarıyla adeta ötelerin nameleriyle inler. İnsanları huzura hazırlar ve daha ötesine biler. Evet, hüşyar gönüller için burada her şey hususi lisanıyla onu anar, ve her tavır ve davranıştan ona ait gizli bir kısım fısıltılar duyulur. Hele bir de bu namaz yolcusu ezanla, kametle ve niyetle bütün bütün dünyevi duygulardan arınıp Allahu Ekber diyerek Rabbinin karşısında el pençe divan durabilmişse işte o zaman bütünüyle semavi bir hal alır ve kendini enbiya, asfiya ve evliyanın hak karşısında kemer i ubudiyet içinde bulundukları saflar arasında hissetmeye başlar. Ve önündeki imama uyduğu aynı anda imamlar imamı Hazreti Ruh-u seyyid Enam'a da iktida etmiş olmanın sonsuz hazzını duyar. Kalbinin safleti ölçüsünde bedeni isteklerine ve cismani arzularına karşı tamamen kayıtsızlaşır ve adeta hak hoşnutluğuna abanmış gibi olur. Gönlünü tamamen onunla doldurur. Hiç olmazsa doldurma gayreti içine girer. Bulunduğu halin boyasına boyanır. İşte böyle birinin bu şekildeki ledünni insibağı namaz süresince onu hep huzurun mehabetli yamaçlarında dolaştırır ve ona dünyada ulaşılması imkansız mehabet ve muhabbet ziyafetleri çeker. Mabedin bu iç derinliğinden ötürüdür ki onu kalben inkişaf etmiş kimseler adeta hakka yürümenin rampası gibi görür. Değil günde beş defa ona her gün onlarca defa uğrasalar da, her zaman taptaze bir ümit, bilenmiş bir azim ve bembeyaz hülyalarla uğrar. Her uğrayışlarında iç içe vuslatlar yaşar, her ayrılışlarında da hicranla ayrılır ve hasretlerini de bir kere daha uğrayacakları mülahızasıyla serinletirler. Gözleri mabette, Kulakları minarelerde, ömürlerini minarelerden yükselen çağrıya bağlılık içinde geçirir ve hep mabet ufuklu yaşarlar.